İcra yoluyla satılan malı almak caiz midir? Esas olan Müslümanlar birbirine yardım edecekler. Yardım edecekler fakat borçlu olan canibinden, borçlu olan kişinin zaviyesinden bakınca da o yani borcu varsa yağlı yemek bile yemeyecek. Borcun vermek için öyle bir derin hassasiyet içinde olacak Müslüman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki matlul ganiyi zulmun Yani zengin olan, imkanı olan birisinin borcunu vermemesi, bunu tehir etmesi zulümdür. Yani insan alacaklı olan kişiye zulmetmeyecek. Borcunu tehir ederek zulmetmeyecek. Ne yapacak? Nesi varsa satacak. Araban varsa satacaksın kardeşim. Borcun vakti geldi ödeyemiyorsun. Bağın var, bahçen var vesaire. Neler varsa, Onları satıp bir an önce borcunu vereceksin. Eğer vermiyorsa bu zulümdür buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Namazı kıldırmıyor. Cenaze geliyor. Borçluysa namazını kıldırmıyor. İslam devleti zenginleşince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o zaman borçları ödemeye başlıyor. Şimdi birisi ödemiyor ama imkanı var. Peki İslam devleti olsa, İslam devleti bu kişiye nasıl bir muamelede bulunur, ödemiyorsa borcunu, takibe alır, malı var mı, mülkü var mı, bir yerlerde saklıyor mu diye, bakar bulamaz. Peki sonra ne yapar? Sonra bu adam acaba mal kaçırıyor mu diye, belli muhakemelerden sonra hapse de alabilir o kişiyi. Hapse girerse, gizlediği bir para varsa onu ortaya çıkarır, kurtulmak için. Fakat adam hiçbir imkanı yoksa, ne olur? O zaman bir şey olmaz. Müslümanlar yardım ederler. Bu halden kurtulur. Peki, imkanı var ama ödemiyor. O zaman malına el konur işte. Malına el konur. El konulan mallar satılır. Devletin ilgili birimi tarafından icra yoluyla satılır bunlar. Siz bunu alabilir misiniz? Yani adamın bu arabası olsun, bu arabayı, Normalde piyasa değeri 100 lira. Fakat icra yoluyla alınan bu araba icra yoluyla 50'ye satılıyorsa İbn-i Abidin rahmetullahi aleyh buyuruyor ki bu akit fasit olur. Yani bu şekilde satılan bir arabayı alma. Her ne kadar kanun şu bu vesaire buna müsait olsa da eğer bu adama değeri verilmiyorsa yani borçlu diye elinden mal alındı şimdi 100 liralık malı 50'ye satılıyorsa bu akit İslam'a göre ne olur? Hanefi mezhebin büyük alemi i̇bn Abidin rahmetullahi haleyh büyüdü ki bu akit fasit olur. Yani Diğer mezheplerde İmam Nebevi rahmetullahi haleyh mekruh olduğunu söylüyor. Ama değerinden aşağıda icra yoluyla bir mal satılıyorsa ona Müslüman kardeşim girmesin, o malı almasın. Derim. Evet. Ama Şafii mezhebinde mekruhtur.